Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hili-i Saadet Güler yüzlü idi. Server-i kainatın mübarek yüz ve sesi hatta bütün mübarek azay-ı şerifesi bir cümle insanların Yüz, aza ve sesinden, her yönüyle mükemmel ve güzeldi hepsinden. Mesela güzel yüzü yuvarlaktı bir miktar. Ay gibi nurlanırdı sevindiği zamanlar. Bir şeye sevinip de neşelendiği zaman hemen belli olurdu bu mübarek alnından. Gündüz nasıl görürse o server farz misal, gece karanlıkta da görürdü aynı minval. Önünde olanları gördüğü gibi yine ardındakileri de görürdü aynı böyle. Bu hali ispat eden yüzlerce misal vardır. Siyer kitaplarında bunlar hep yazılıdır. Gözde görmek halk eden ala elbette, diğer uzuvda dahi kadirdir halk etmeye. Yana veya geriye bakmayı etse talep, bütün bedeniyle dönüp de bakardı hep. Mübarek gözlerinde kırmızılık vardı az. Karası çok siyahtı, beyazı da çok beyaz. İri ve güzel idi mübarek gözleri hem. Mübarek kirpikleri uzundu ayrıyeten. ince ve yay gibiydi hem mübarek kaşları ve yine kaşlarının açıktı araları. Mübarek burnu dahi çok güzeldi ve kibar. Burnunun orta yeri yüksek idi bir miktar. Mübarek dişleri de parlak idi ve beyaz. Mübarek ön dişleri seyrekti hem de biraz. Konuşmaya başlayıp söz söylediği zaman sanki nur çıkıyordu dişleri arasından. Allahü Teala'nın mahlukları içinde hiç ondan tatlı sözlü görülmedi bir kimse. Sözleri gayet kolay anlaşılabilirdi. Gönülleri alır ve ruhları cezbederdi. İyi anlaşılması için defahri Fahri Alem bazı zaman üç kere tekrar ediyordu hem. Cennetin lisanı da Arapça olacaktır. Orada onun gibi hep konuşulacaktır. Güler yüzlü olup gülmezdi söyleriken, mübarek dişleri de görünürdü gülerken. Allah'ın Peygamberi ne vakit gülse yine nuru ışık verirdi duvarlar üzerine. Peygamberi zişanın ağlaması da gayet yine gülmesi gibi hafif idi nihayet. Yani kahkaha ile hiç gülmediği gibi. Yine yüksek sesle de ağlamazdı tabii. Lakin ağladığında gözlerinden yaş akar, hatta göğsünün sesi duyulurdu aşikar. Allah korkusundan ve Kur'an'ı duyduğunda ağlıyordu bazen de namaza durduğunda.